Eşsiz Cömertlik Hazreti Ebubekir'in cömertlikte de bir eşi yoktu. Bir defasında cihad için yardım istendi. Bütün sahabiler koşuştular. Kimi malının yarısını, kimi dörtte birini getirmişti. Hazreti Ebubekir'in getirdiyse getirdiği ise malının tamamıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sordu. Ailene ne bıraktın? Hazreti Ebu Bekir cevap verdi. Allah ve Resulünün muhabbetini evet Gönderilen gönderenden habercidir. Dahi kumandan Halid bin Velid hazretlerinden Efendimiz'i anlatmasını istemişler. Bu hususta son derece acizim demiş. Israr etmişler. Gönderilen Gönderenin şanına layık olur buyurmuş. Onu gönderen Allah Celle Celaluhu olduğuna göre gerisini anlayın artık. Evet, güzel insanlar. Sahabelerden biri Hazreti Ebubekir'in yanına gelerek çok günahkarım der. Benim için dua eder misiniz? Hazreti Ebubekir, ya Rabbi der. Bir günahkar bir diğerinden dua istiyor. İkisini de affeyle. Evet, hangisi için iyi? Zengin bir adam İslam büyüklerinden birine bin altının var. Size versem ne dersiniz diye sorduğunda şu cevabı almış. Verirseniz sizin için iyi olur, vermezseniz de benim için.